1725, numaralı konu, Hazreti Ebu Bekir'in, Allah'ın verdiği nimete nankörlük eden kimsenin ahiretteki durumuyla ilgili hutbesi, evet, Hazreti Ebu Bekir bir hutbesinde şunları söyledi, kıyamet günü, Allah'ın kendisine iyilik ettiği, bol rızık, sağlam ve sıhhatli bir vücut verdiği halde bu nimetlere karşı nankörlük eden kul, Allah'ın huzuruna çıkarılır ve ona, şu günün için dünyada iken ne gibi amel yaptın, nefsin için daha önce ne gibi azıklar gönderdin, diye sorulur, o kişi hiçbir iyi amelini görmeyince gözyaşları bitinceye kadar ağlar, sonra tekrar azarlanır, bu sefer kan ağlar, sonra tekrar azarlanır, bunun üzerine ellerini dirseklerine kadar yer, sonra bir daha azarlanır, bu sefer öyle yüksek sesle ağlar ki, iki gözü de dışarı fırlar ve yanaklarına dökülür, sonra bir daha azarlanır, o zaman, Ya Rab, beni ateşe gönder, beni bu durumdan kurtar, der, işte Allah Teala'nın, bilmediler mi ki, kim Allah'a ve elçisine karşı koymaya kalkarsa, O'nun için sürekli kalacağı cehennem ateşi vardır, işte, büyük rezillik budur. Tevbe, 9.sura 63 ayeti bunu tasdik eder.